Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne tam 32 gün kaldı. Evinizdeki akvaryum aynen doğa gibi mi olsun istiyorsunuz? Eskiden olduğu gibi bugün de Florida kayalıklarında akvaryumlar için tüplü dalanlara ve balık yakalayanlara sıkça rastlanıyor. Şimdi buna bir üçüncü grup eklendi. Yengeç, karides ve diğer omurgasız hayvanları ne yemek için ne de eğlence için yakalayanlar. Tek amaçları akvaryumlar için ticaret. Amerika'da toplam 700 bin tuzlu su akvaryumu olduğu tahmin ediliyor. Akvaryum sahiplerine tropikal balıklar, birkaç taş ve plastik dalgaç figürleri bugünlerde artık tatmin etmez oldu. Onlar birer minyatür okyanus istiyorlar. Artık akvaryumlar canlı mercan, anemon, karides, deniz kestanesi, yengeç vs. yangozlar ile birer canlı ekosistem. Bunun sonucu olarak gittikçe büyüyen bir pazar oluştu. Ama bilim adamları bu hobinin sonucunun Tam da taklit edilmeye çalışılan ekosistemin kendisini bozduğunu belirtti. Bu akvaryumların temizliği içinde revaçlı olan ve özde görevleri denizi temizlemek olan omurgasızların azalması balıkçılığın sürdürülebilirliğini dahi tehlikeye atmakta. Akvaryumlar için doğal yaşamı tehdit etmememiz gerekiyor. Her gün Dünya Su Günü ile ilgili başka haberler ulaşıyor bize. Filipinler'de başkanlık seçiminde adaylar ülke sorunları ile ilgili görüşlerini açıklaya dursunlar. Çevreci gruplar adayların özellikle su ile ilgili problemleri hakkında Yeşil Seçim İnisiyatifi adında bir anket düzenledi. Dünya Su Günü'nde önemini vurgulamak amacıyla Eko Atık Koalisyonu ve Greenpeace başkanlık adayları sıralamasının Temmuz Su ile ilgili yorumlarına göre yapıldığını anons etti. 10 en yeşil olmak üzere 1'den 10'a kadar olan bir skala belirlendi. Anket sonuçlarını daha da dramatikleştirmek için aktivistlerin adaylarını aldığı notu temsil eden 9 boş varili taşıdıkları görüldü. Kesin sonuçları Nisan ayında açıklanacak olan anketin bugünkü sonuçlarına göre en yeşil bulunan aday çevre bilimci Nicky Perlas. Ümit ediyorum ilk defa yapılan bu yeşil başkanlık seçimi başka ülkelere özellikle de Türkiye'ye ilham olur. Türkiye'de de siyasetçilerin çevre politikaları konusunda sıralamaya tabi tutulduğu değerlendirme süreci ve oy verenlerin bağımsız bilgilendirme mekanizmaları kurulur. Bence bizim cebimizden siyasi partilere giden milyonlarca lira verginin bir kısmı bu sisteme ayrılmalı. Böylece sadece propagandaya değil güvenilir sivil toplum kuruluşlarına göre de fikirlerimizi belirleme şansımız olur. Başka bir Dünya Su Günü haberi de on binlerce kişinin su için koşacak olması. Tarihin en büyük su girişimi su için koş, run for water, 18 Nisan 2010'da DAV'ın desteklediği ve Live Earth organizasyonuyla yüzden fazla ülkede on binlerce insanın katılımıyla gerçekleşecek. Temiz bir su kaynağına erişmek için dünya genelinde ortalama bir insanın her gün en az 6 kilometre kat etmesi gerekliliğinden yola çıkan ve bu sebeple 6 kilometre olarak planlanan su için koş girişimi İstanbul'da da yapılacak. Umarız bu koşu temiz su kaynaklarına dikkat çekmeyi ve beklenen su krizinin sonuçlarıyla ilgili somut adımların atılmasına yardımcı olur. Soyut Kıyamet Tehlikesi'nde olan Baynal'ın doğum yaparken çekilen resimleri Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri sitesinde yayınlandı. Araştırmacılar salı günü gerçekleşen olayın bugüne kadar sadece iki kez fotoğraflanabildiğini belirtti. Bu fotoğraflar deniz kuvvetlerinin atış talimlerinin yapıldığı bölgenin hemen yakınındaydı. Öte yandan çevreciler denizcilerin planlarının bu balinaların yavrularını doğurmak için her yıl geldikleri Georgia ve Florida sahillerinden göç etmelerine sebep verecekleri. Umuyoruz ki dünyada Kuzey Atlantik balinalarından sadece 400 adet kaldığını söylenen bu sahillerde derhal bir önlem alınır. Ve koruma altında tutulur. Bildiğiniz gibi bütün dünyadaki denizlerin %40'ının deniz rezervi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Greenpeace, Kanada hükümetinin katranlı kumlardan petrol üretimi konusunda hiçbir adım atmadığı için üretimin engellenmesine yönelik daha fazla kısa dönemli eylemler düzenleyeceklerini açıkladı. Geçen yıl bu amaca yönelik birçok eylemlerde bulunulmuştu. Kampanya sorumlusu Mike Hadam'ın bu eylemlerin sadece bir şirketi yönelik olmaktan çok vilayetlere ve federal devletlere karşı olduğunu belirtti. Sanırım ileride bu tarz eylemleri daha sık görmeye devam edeceğiz. ABD Federal Ajansı Oyster Creek Nükleer Santrali'nin geçtiğimiz 40 yıl içerisinde 80 milyar pound yani yaklaşık 37 milyar kilogram okyanus organizmasını öldürdüğünü açıkladı. Mart ayında Çevre Koruma Departmanı'na gönderilen mektupta Amerikan Balık ve Doğal Hayat Servisi santraldeki soğutma kulelerinin yapımına destek vereceklerini inelidiler. En kısa zamanda Oyster Creek yetkililerini, eyleme geçmelerini ve bu santrali kapatarak yenilenebilir enerjilere dönmelerini bekliyoruz. Yoksa şu ana kadar ölen 37 milyar kilogram okyanus organizması ölmeye devam edecek her geçen günle beraber. Sizler de denizdeki yaşam için çok geç olmadan bir şeyler yapılmasını istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin. Nükleere hayır diyen radyo aktivistlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 32 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri